Kehs suresinin 28. ayetini zikrediyor ki geçen bir hafta bu ayeti zikretmiştik. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذ۪ينَ bil رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُرِيدُونَ بَجَهَ Allah'ın yüzünü isteyerek, Allah'ın yüzünü arzulayarak, ihlas ile sabah akşam Rablerine dua eden insanlarla birlikte beraber ol. Allah talep öyle buyur peygamber. Ki bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı hadisler sonra zikredilecek.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 Yine Allah-u Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor İmam Nevi'ye rahimahullah. Fe yetim, yetime felâ takhar. Yetime gelince yetimi ne yapma? Küçümseme. Ona kötü davranma. Onu tartaklama, itekleme. Yetim bulu uçağına ermemiş henüz bulu ermemiş ve babasını kaybetmiş. Kimselere ne deniyor? Yetim deniyor. Yani İslam ıslahında yetim budur arkadaşlar. Bulu çağına ermeyip, henüz ermeyip babasını kaybeden çocuklar. وَاَمَّ السَّىٓا اِلَا فَلَا تَنْهَرُ Senden gelip isteyen dilendiği de ne yapma? kalma. Ve ma bi ni'met Ama rabbinin nimetlerini senin üzerine vermiş olduğu, bahsetmiş olduğu nimetlere gelince ondan da ne yapıyor Allah Teala? Bahset. Yani nasıl bahset? Diyor ki elim ehli bahsetmek iki türlü olur. O nimeti anmak iki türlü olur. Birincisi dil ile şükrederek. ki elhamdülillah. Rabbime hamdolsun olsun. Nimetlerini bize gönderiyor. Bir de diyor ki ilim ehli insan azalarıyla, vücuduyla, bedeniyle nimetin şükrünü yapar. Eğer allah Teala sana verdiyse diyor ki ilim ehli sen onu üzerinde göstereceksin. Kimileri var ki Allah ona nimet vermiş hala peşmarda, peşmarda bir şekilde üstü başı dağınık eski püskü kokuşmuş elbiselerle geziyor. Bir hadise de diyor ki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 Yetim kaldıktan sonra, annesi öldükten sonra, baba öldükten sonra, annesi öldükten sonra dedesi Abdülmuttalip'in yanına gidiyor. 8 yaşında dedesi Abdülmuttalip vefat ediyor. O sefer amcası Ebu Talib bakıyor. Bakın allah Teala küçük yaşından itibaren ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'a ama iva ediyor. Ona bakacak insanlar gönderiyor, bahşediyor. Ve allah Teala diyor ki bu surede seni yetim bulup da seni barındırmadı mı? Kocade ki zallen seni kayıp ilimden bir haber bulupta da sana hidayet <gülüyor> yol göstermedi mi? Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerimde "Uğlamek'e malim tekunta alim" ey Peygamber Allah Teala senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. Vakına fazlullahi aleyki ve Allah Teala'nın senin üzerindeki fazlı keremi nedir?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 ne de imanın ne olduğunu bilen birisi değildin. Ama ne yaptı allah Teala? Teala? Sana yolu gösterdi, hidayeti gösterdi, sana öğretti. Ve vacedeke ailen fağna Seni ne yaptı? Fakir buldu. Muhtaç buldu. Feagna Seni gani yaptı, zengin yaptı. Hatta rivayetlerde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 Çocukluğun ne geçti? Yetim geçti. Bak ayetin başında zikrediyor allah Teala hemen. Seni yetim buldu. Ve seni sığındıracak, sana bakacak, ne yaptı? İnsandan sana verdi. E işte, sen de yetime ne yapma? Kötü davranma. Tabi bu hitap. Sadece peygambere mahsus değil, bizlere de işaret ediyor bu Allah-u Teala. وَاَمَّتْ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 Yani yanında ona iman etmiş ona destek veren insanlar henüz az. Fakal-müşrikûn sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler diyor ki peygamber aleyhisselam oturut daha ulâ la yesteri'ûn aleynâ. Şunları etrafından kov. Bunlar yakında bizim üzerimize gelsinlerler üzerimize atlarlar üzerimize çıkarlar. Bize karşı çok cüretkar olurlar. Tamam. Erhamu'llah. Tamam. Diyor ki Sadır-ı Nebi vakas ve kuntu ana ve Mesud İbn Mesud da gariban koyun çobanı fakir. Ve raculun min Hudeyl Hüzel kabilesinden bir adam var. O Bilal İbn Rabah ve iki kişi daha var Peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Les tu semihima diyor ki şu an için isimlendirmeyeceğim, isimlerini söylemeyeceğim iki kişi daha var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 Diyor ki, enne eba Sufyan etâ alâ ve Suheybin ve Bilalin fi nafar." Ebu Sufyan, Salman, biliyorsunuz Salman, El-Farisi, Suheyb, Rumi, Bilal-Habeşi. Hepsi Kureşli değil, yabancı insanlar. Dışarıdan gelmiş insanlar. Gariban insanlar. Fekalû, bunlar Sufyan'ı görünce,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 Nebiyye, sallallahu aleyhi ve fa akhbarahu Ebu Bekir radıyallahu anh o olayı geliyor peygamber aleyhisselam haber veriyor diyor ki Allah'ın selat ona Ya Ebu Bekir l'alleke aghdabtuhum Ebu Bekir sanıyor galiba onları ne yaptın öfkelendirdin galiba onları kızdırdın sen La in kunte lâgat ağzaptı Rab'bük. Şayet diyor, onlar öfkelendiyse eğer bil ki Rabbin de ne yapmakta yapmıştır sana gazap etmiştir, öfkelenmiştir. Yani onları öfkelendirirsen, gazap ettirirsen bil ki Rabbin de sana ne yaptı, gazap etti. Taber Bekira diye Allah'ın bunu duyunca hemen onlara koşuyor gidiyor. Diyor ki ya ikhwatâ ey kardeşlerim.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 Ey Ebubekir. Ona bu şekilde yapıyorlar. Karşılık veriyorlar. 3. biz Sahnebin Sadr radıyallahu anh diyor ki "Kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana ve kafilü'l-yetim fi'l-cennete" hakeza. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben ve <gülüyor> yetim bir çocuğa <gülüyor>